Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salam ve selamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet arkadaşlar, Muhammed suresi nam diğer kıtal yani savaş suresi. Bunun e, giriş kısmını okuyacağız sizinle. Birinci ayetten 11 ayetin sonuna kadar inşallah. Bilmiyorum ne kadar zamanda okuyabiliriz. Ee, biraz zor bir suredir. Bu sure hem konusu itibariyle hem de lafısı da zordur. Yani böyle ezberlemesi falan da zordur bu surenin değil mi? Hafızlar bilir böyle takıldığımız surelerden birisidir. Ee, Tevbe suresi, Enfal suresi ve bu sure ağırlıklı olarak savaştan bahseder arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben rahmet peygamberiyim. ''Ben savaş peygamberiyim'' demiştir aynı cümle için de. Ee, savaş arzu edilmez. İşte görüyoruz arkadaşlar haklı bir savaş bile perişan eder bir milleti yani. Haklı bir savaş bile değil mi? Biz yani Kurtuluş Savaşı'nın yaralarını ne kadar zamanda sarabildik? Orada kaybettiğimiz o gençliği ne kadar zamanda yerine koyabildik? Kolay değil. Fakat... Savaş, hayatın bir gerçeğidir, arkadaşlar. Ee, evet, İslam dini, barış dinidir. Her zaman hedefi, öncelikli hedefi barıştır. Hiçbir zaman ilk yöntem olarak savaşa başvurmaz. Ama rahmetli Muhammed Hamidullah hocanın çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz'i tarif ederken İslam peygamberi kitabında onun savaşlarını yorumlarken <gülüyor> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaş dışında bir yol olduğu sürece asla savaşa başvurmamıştır. Savaştan başka bir yol kalmadığı zaman da asla savaştan kaçmıştır. Bunu kişisel hayatlarınıza da uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kişisel hayatımızda tartışma, işte bazen sınır koyma, bazen rest çekme gerekebilir. Bu gerektiğinde bunu yapamamak hilm değildir arkadaşlar. Ahmet Hamdi Aksekin'in ahlak kitabından da hatırlayacağımız üzere bu hilmi himaridir. Yani kişisel haklarını koruyamayacak kadar yumuşaklık diyelim biz ona. Güzel ahlak değildir, ezikliktir. Hilmehimari çok çok affedersiniz, o öyle kullandığı için kullanıyorum. Eşek uysallığı. Hani eşeğin sırtına ne yüklesen taşır, sesini çıkarmaz, taşımaya çalışır. Buna eşek uysallığı denir. Bu güzel ahlak değildir der. Yani bir tefrittir. İfrat ve tefritten kaçınmak gerekebiliyorsunuz. Mutevil olmak gerekir. Savaş da böyle arkadaşlar. Evet dünyada hiç savaş olmasaydı yeryüzünde Allah Teala insanları birbirleriyle savaşacak ve kan dökecek şekilde yaratmamış olsaydı eh, yani güzel olurdu diyesi geliyor insanın ama var olan bakın var olan bu alem mümkün olan alemlerin en güzeli olduğuna biz inanırız. Çünkü ondan daha güzeli olsaydı Allah onu yaratırdı. Yani bu işin, buranın doğası bu, buranın düzeni bu arkadaşlar. Bir düşünün tabiattaki doğal zinciri yani aslanlar ceylanları yiyecek, ceylanlar şunu yiyecek, o onu yiyecek, o onu yiyecek işte böyle bir doğal zincir var. Ee, burada ne zaman haddi tecavüz edersen orada zulmetmiş oluyorsun. Ve yeryüzünde, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen ifadedir bu, yeryüzünde zulmün engellenmesini Cenab-ı Hak kendisi üstlenmemiştir. Çok iddialı bir laf ettim şimdi, bunu yazmayın. <gülüyor> Ama yani kayıtlara da geçti. Kendisi üstlenmemiştir. Yani hiçbir yerde şöyle bir ifade var mı? Ey mazlumlar siz merak etmeyin, ben sizin hakkınızı alacağım ondan dünyada. Dünyada yani, dünyada zulmün engellenmesini Cenab-ı Hak diğer insanlara bırakmıştır. Mesela fakirlik, fakirliği siz merak etmeyin, kim fakir düşerse yarın yastığının altında bir kese altın bulacak, böyle demiş mi? Hayır, fakirliğin engellenmesi için zenginliğin, zenginlerin zekatla, sadakayla, karzı hasenle mükellef tutmuştur. ...fars, sünnet falan olmak üzere çeşitli mertebelerde mükellef tutmuştur. Yeryüzünde servet tek bir grubun elinde dolaşmasın diye diyor allah Teala. Yani yeryüzünde adaletin, hakkaniyetin eşitlik değil bakın eşitlik yoktur hiçbir şeyde dünyada. Acizane kanaat. Yani hukuk karşısındaki eşitlik hariç doğada eşitlik yoktur. Yaratılışta eşitlik yoktur. Adaletin, hakkaniyetin tesis edilmesinden adil ve hakperest insanlar sorumludur arkadaşlar. Onun içinde savaş bazen kaçınılmazdır. Ee, tekrar edelim Muhammed Hamidullah Hoca'yı Savaştan başka bir yol varsa yani ekonomik yaptırımlar olur, anlaşma yoluyla olur, çeşitli yöntemlerle mesela bazen peygamber efendimiz evlilikler yoluyla o dönemde çok önemli bir barış vesilesiyle bir kabilenin reisinin, başka bir kabilenin reisinin kızıyla evlenmesi bazen evlilikler yoluyla barışı sağlamaya çalışmıştır. Her yolu denemiştir ama savaştan başka bir yol kalmadığında da ya olsun biz savaşçı değiliz ne olacak işte yeryüzü Allah'ın gelin bir Mehmed'in'e de sizin versin dememiştir hiçbir zaman yani. O e, hadd had, yani sınırlar aşıldığında arkadaşlar hakkını müdafaa etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de savaştan bahseden benim bildiğim ben bu konuların uzmanı değilim sadece bakın sadece giriş mahiyetinde böyle ansiklopedik Kitabi bilgi aktarıyorum size. Kur'an'ı illaki eksikleri vardır benim anlattıklarımın. Siz onları merak edenler, özel bilgi duyanlar tamamlayabilir veya şu anda burada aramızda olup bu konuda uzman olanlar da müdahale edebilir anlattıklarıma. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar benim bildiğim savaştan bahseden iki önemli, önemli terim var. Biri cihat, biri kıtay. Cihat kavramı biliyorsunuz birilerinin tüylerini diken diken ettiği için... Efendim muta e, müsteşliklerden müsteşriklerden beri geliyor. Oraya döneceğim tekrar dönmezsem hatırlatın müsteşriklerin peygamber efendimizin o cihatla ilgili İslam'ın daha doğrusu cihat konusundaki yaklaşımına nasıl baktıklarına. Oradan beri geliyor. Bizi böyle şey yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Peygamber Efendimizi de bazıları öyle tarif eder. Böyle pirifani devamlı gözyaşları içinde böyle efendim... Allah'lık yani anlıyorsunuz bu Allah'lık tabirini hani böyle etliye sütliye karışmayan hep böyle her şeyi affetmiş herkesi affetmiş böyle kimseyle mücadele etmemiş böyle biri gibi anlatıyorlar Peygamber Efendimiz'i bu, burada da şimdi isim vermeyeyim belli ekoller Peygamber Efendimiz'i böyle anlatmaya daha mütemah onu görüyorsunuzdur siz e, artık görün o kadarını yani onu da ben söyleyeyim Kimler böyle anlatıyor yani? E, halbuki e, siyer okuduğunuzda hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Bazıları da sadece savaşçı yönünü anlatıyorlar. Onun da öyle olmadığını görüyorsunuz. Lütfen e, İslam peygamberi kitabından bakın arkadaşlar. Peygamber efendimizin hayatı boyunca yaptığı savaşlarda ölen kişi sayısı birkaç yüz. Bütün savaşlarda. Birkaç yüzü geçmiyor ya. Yani. Ee, ve kaç gün işte bütün hayatı boyunca toplan 30 gün civar 30 küsür gün galiba bütün savaşlar. Ama bazı yani siyer kitaplarına baktığımızda ama bu kaçınılmazdır. Siyer kitaplarını ben bu açıdan eleştirmiyorum. Çünkü siyer peygamber Efendimiz'in kamusal hayatını anlatır arkadaşlar. Özel hayatını anlatmaz. Onun yani toplum içinde o şeyi İslam medeniyetini nasıl inşa etti, hangi süreçlerden geçti, bunu anlattığı konusu mudur siyerin? Dolayısıyla da tabii ki Peygamber Efendimizin diplomatik görüşmelerine, hicrete, işte şeye, savaşlarına, barışlarına bunlara çok ağırlıklı olarak yer verir doğal olarak. Dolayısıyla bazen böyle siyah kitabını okuduğunuzda peygamber hayatı boyunca hep mücadele etmiş, hep savaşmış. Hiç böyle bir günlük hayatı hiç yok zannedersiniz. Öyle değil ama diğerlerinin anlattığı gibi böyle bir pirifani, böyle bir hani keşiş, böyle eski Hristiyanlarda olan keşişler veya Budist keşişler gibi, böyle kendini Allah'a adımış, et diye, diye karışmayan, her şeyi hoş gören, herkese hoş gören bir kişi de değil peygamber efendimiz arkadaşlar. Bunun içinde şemail kitaplarını ve bilhassa hadis kaynaklarını okumanızı Siyer'in yanında özellikle tavsiye ediyoruz. Cihat kelimesini arkadaşlar, cihat kıtelden daha çok geçiyor bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü daha kapsamlı. Daha kapsamlı. Mesela benim çok sevdiğim, böyle hayatımın biraz böyle sıkışık zamanlarında hep kendime virt edindiğim bir ayet-i kerime vardır. Ankebut Suresinin son ayeti. Duak ve kileri ne çahedu fîna, lenehtiyan nhum sibulana. muhsinîn. Kim bizim yolumuzda cihad ederse, biz onu yollarımıza eriştiririz, hidayet ederiz. Yani hep isabetli olur gidişatı. Yol açarız hep ona, hep yollarını açarız. İnnâ Allah lema al muhsinîn. Hiç kuşku yok ki Allah. Mutlak surette muhsinlerle beraberdir. Yani sen yeter ki muhsinlerden ol, Allah sana yollarını açacaktır, seni darda bırakmayacaktır, o, o bulunduğun durumdan seni çıkaracaktır ama ceh edeceksin. Yani yatarken olmaz, yatarken olmaz arkadaşlar. Ömer Ferit kan var, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ulemadan, hem edebiyatçı aynı zamanda. O dönemde yetişen alimlere özel bir muhabbetim var arkadaşlar. Böyle bir işlerimi bir durdurabilsem de onların hayatlarını, biyografilerini bir okusam böyle hepsini, hepsini mümkün olsa. Çok seviyorum çünkü hem medrese eğitimleri ve dini eğitimleri çok sağlam. Hem modern dünyayla yüzleştikleri için o tartışmaları, o çekişmeleri, İslam'a saldırıları çok iyi biliyorlar. Olayısıyla böyle iki kanatlı kuş gibiler yani. Diyor ki Ömer Feritgah, insanlar diyor ki bakalım Allah ne gösterecek. Allah da diyor ki bakalım kullarım ne yapacak. <gülüyor> Onun için arkadaşlar ayet kelime de bizim yolumuzda cihad edenler. Yani cihad arkadaşlar mesela şu anda buraya gelmek için bir gayret sarf ediyorsunuz ya sabah yataktan kalkmak için efendim ne bileyim uzak mesafeden gelmek için bir hani silkinmeniz gerekiyor oradan tutun da arkadaşlar elde kılıç veya silah neyse düşmanla savaşmak cephede savaşmaya kadar bütün mücadeleler bütün mücadeleler cihattır arkadaşlar ee, yani gayret etmek cehd etmek demektir ama kıtay, şimdi böyle, ha, önce onu söyleyeyim, ee, böyle olduğu için bu İslam'da cihat yok, savaş yok, İslam savaşçı bir din değil, barışçı bir din niye anlatmak isteyenler, şimdi e, az önce müsteşrikleri söyleyeceğim dedim, müsteşriklerin İslam'a en çok saldırdığı iki konudan birisidir cihat arkadaşlar, diğeri de kadınlarla ilgili konu. Yani İslam savaşçı bir din, kılıç zoruyla yayıldı, Müslüman, insanları kılıç zoruyla Müslümanlaştırdı. Halbuki din dediğin ruhani olur, kendi Hristiyanlık dinine bakıyorlar, ruhani olur, manevi olur, böyle kalbi olur. Yani şey dindarlık buradadır. Hani böyle göğsü göstererek yapıyor yalılar ya bazıları. Tam batılı yaklaşım budur işte. Dışarıda senin yaşantın herkes gibi olabilir, kalbin dindarsa Din darlık bu yüzden de diyorlar bazıları özellikle Muhammed Mekke'deyken tam bir peygamber gibi yaşamıştır, ama Medine'ye geçtikten sonra bir dünya lideri gibi yaşamıştır diyorlar. Yani e, daha kendinden önceki peygamberlere benzemiyor, benzemediğini söylüyorlar. Ama peygamberler tarihi bize bunun böyle olmadığını, özellikle İsrail yolları peygamberlerinin e, bal gibi de efendim savaşçı olduklarını gösteriyor. Çünkü arkadaşlar hiç kimseye bu dünyada e, hakkı e, böyle bir tepsi içinde sunulmuyor. Hiç kimseye demeyeyim de zaman zaman hadi biraz yumuşatayım. Yani haklarımız böyle işte aa sizin evet tabii ki geldiniz bu Anadolu'yu fethettiniz burası tabii ki sizin ne demek? ne demek tabii ki Trakya'da da Balkanlarda da bu kadar Müslüman var tabii ki oralarda sizin e, dediler mi yani arkadaşlar. Demezler. Dünyanın kuralı bu değil. Dolayısıyla sizin her daim Ali İmran Suresi'nde de söylendiği gibi savaşa hazır yani bana saldırıyor musun? Benim haklarımı mı yiyeceksin? Göz mü diktin? O zaman benimle mücadele etmeye hazır olacaksın. Ben bunu sana kendi ellerimle vermeyeceğim dememiz gerekiyor. Bana sorarsanız özel hayatımızda bile. Özel hayatımızda bile. Ne kadar güçlüysek, ne kadar bu konuda hazırsak haklarımızı savunmaya karşımızdaki insan bizim haklarımıza o kadar saygı duyuyor arkadaşlar. Doğanın, hayatın hakikati bu. Kıtel'e gelince arkadaşlar, kıtel doğrudan doğruya savaşmak demek. Bakın katil buradan geliyor, maktul buradan geliyor, bu kökten geliyor. Yani öldürmek ve ve yuktulun Allah yolunda öldürenler öldürülenler kıtal kelimesi hadi cihat kelimesine gayret etmek işte Allah yolunda gayret etmek falan diye yumuşattınız. Peki kıtal kelimesine ne yapacaksınız yani? Onun için İslam az önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde söylediği üzere rahmet dinidir öncelikle. Amacı ve ma arsalnake illa rahmeten alemi. dün okuduk değil mi? Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ama bazen bu rahmet arkadaşlar bir kılıçla olur. Yani kangren olan bir huzurun kesilmesi, kesilmesinin hayatı kurtarması gibi. Veya bir insanın e, yanlış bir yoldan bazen böyle tutulup tutup ne yapıyorsun sen deyip değil mi? Hani bazılarına bir dayak atmak gelmiyor mu içinizden? Yani şunu evile çevire bir dönsem de bir aklı başına gelse, Demiyor musunuz yani? Bir temiz şuna bir e, sopa çektirsek. içimizden geçiyor bazen yani. İşte arkadaşlar bazen böyle sarsar bize hayat. Yakamıza yakışır. Görebilene tabii. E, yani böyle her zaman munis bir şekilde bütün bu hak, hukuk yerine oturmuyor. İşte bu sure arkadaşlar ağırlıklı olarak savaştan bahseder. Ee, çok ağır göreceksiniz birazdan ağır ifadeler vardır. Ee, Cenab-ı Hak arkadaşlar bir ibadi enni enel gafurur rahim burayı da okuduk sizinle. Kullarıma haber ver. Ben çok bağışlayan bufran. İşte şimdi mağfiret günlerindeyiz ya gafur sıfatı o mağfiretin sıf isim, isim hali. Ben çok bağışlayan, çok kusurları örten, görmezden gelen, merhametli bir ilahım. Öyle bir ilahım ben. Ve ne en vel azabul Ama haber ver ki onlara aynı zamanda benim azabım çok acıklı bir azaptır. Yani çok bağışlarım, çok örterim, çok görmezden gelirim ama ne zaman ki aleiklerine kavil hak olur Kabil hak olur ne demek? Hakim kalemi kırıyor ya. Yani artık geri dönüşü yok. Bu şey verilir, hüküm verilir. O zaman da o azap çok acıklı bir azaptır diyor Cenab-ı Hak. İşte o denge içerisinde şimdi bu surede biz Cenab-ı Hakk'ın e, bir savaş durumunda Müslümanların nasıl davranması lazım? E, böyle yumuşaklıkla oluyor mu bu savaş? E, tabii ki arkadaşlar burada geçecek mi bilmiyorum sonuna kadar bakmadım elbette savaşın da bir hukuk içerisinde cereyan etmesi gerekir kesinlikle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir adeti var ne zaman bir ordu gönderecek olsa bir yere küçük bir birlik bile olsa yani her zaman savaş için göndermemiş bazen istihbarat için göndermiş Haber toplamak için göndermiş. Bazen sadece gözdağı versinler diye. Yani bugün yapıyorlar ya askeri tatbikatlar. Sırf gözdağı versinler diye göndermiş. Ne zaman böyle bir birlik gönderecek olsa veya bir ordu, o orduyla birlikte Medine'nin dışına kadar yürüyor. Medine'nin dışına çıkınca mola veriyorlar. Onlara bir hutbede bulunuyor. Bir yani tavsiyelerini söylüyor. İşte o tavsiyeler İslam savaş hukukunun temel metinlerini oluşturuyor arkadaşlar. Size silah doğrultmayan hiç kimseyi öldüremez sivilleri yani. Yaşlıları, kadınları, çocukları asla hedef alamazsınız. Kiliselerin havraları yıkamazsınız. Ağaçlara, hayvanlara, tarlalara, ekimlere zarar veremezsiniz arkadaşlar. Ben Müslümanım diyen birine hayır sen taktik icabı Müslümanım diyorsun, sen aslında bunu taktik icabı söylüyorsun deyip öldüremezsiniz. Ben Müslümanım diyen birini öldüremezsiniz. Benim ilk aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Birçok böyle e, İslam savaş hukukunda ...riyayet edilmesiyle işkence edemezsiniz, uzuv doğrayamazsınız, mesela öldü bir adam uzuvlarını kesemezsiniz, yani ölüye de işkence edemezsiniz, e, canlıya da işkence edemezsiniz, öldürürken güzelce öldüreceksiniz, acı çektiremezsiniz, acı çektirerek öldüremezsiniz... Yani bazen diyorlar ya İslam ülkeleri niye böyle hani geri kaldı falan. Ya diyorum bir Müslüman bugün bu batılıların icat ettiği silahları hayal bile edemez. Bırak yapmayı hayal bile edemez. Seneler, seneler önce Saddam, şey Saddam değil Esad arkadaşlar şimdiki Esad'ın babası olan Esad. Hama da kendi halkına kimyasal silah attı. Kimyasal silah ne kabaca anlatıyorum ben de çok anlamam bu işlerden inşallah böyle farih bir hata yapmıyorumdur. Binalar yıkılmasın canlılar ölsün. Kimyasal silahın mantığı bu. Yani binalar tahrip olmasın sonra biz orayı yeniden yapmak zorunda kalmayalım. Ama bu gazı soluyan herkes beşikteki çocuklar ihtiyarlar o, o, o hocam Tuğba hocam da burada o daha iyi bilir lütfen yanlışım varsa düzeltsin. E, efendim. Hepsi can verdiler. Yanılmıyorsam beş bin kişi kadar. Kendi halkını öldürdü. Şimdi bir Müslüman arkadaşlar. Ya ben bir silah yapayım. Binalar yıkılmasın. Hayvanlar, bütün canlılar ölçün. Yani elimi kolumu sallayarak ben sonra oraya gireyim. Böyle hayal edebilir miyim? Peki bu kimyasal silahları en çok kim yapıyor arkadaşlar? Neresi üretiyor? İşte bizim gençlerimizin çok hayran olduğu... Orada hayat şöyle güzel, böyle güzel dedikleri hayır Almanya yapıyor. Kimyasal silahları bildiğim kadarıyla inşallah yanlış değildir. Kimya sanayinde bir numara Almanya arkadaşlar ilaç sanayinde de öyle. Efendim en çok onlar üretiyorlar bu silahları. Veya işte Batılılar, Batılı devletler. İngiltere'nin yaptıklarını biliyorsunuz. İşte yani hepsi aynı bunların arkadaşlar. Onun için Müslüman Romantik bir sevelim sevilelim işte barış barış dünyada barış falan bu romantik bir temenniden başka bir şey değildir arkadaşlar. Barış istiyorsanız da savaşa hazır olmanız gerekir. Bakın bu tekrar ediyorum özel hayatınızda bile böyledir. Ee, peki kimler bu e, gücü gösteremez? Kimler bu gücü gösteremez? Huzur perestler, bak takip edenler Elmanlı hamdi hazır diyor ki merhum Huzur perestler cihat edemez. Huzur perest yani aman ağzımızın tadıkıp kaçmasın. Ama huzurumuz bozulmasın. Buyurun. Ha ha evet. O savaş takviedir. Savaş takviy olmadıkça ya. Bir savaş, savaşın gereği olmadıkça keyfi. Yani biz burayı talan edelim. Hani yağmalayalım böyle bir şey yapılmaz. Şimdi arkadaşlar işte bu sure sizin hoşunuza gitmeyecek. Zaten merak etmeyin sahabenin de hoşuna gitmemiş. Ayet-i kerimede söylüyor burada mı ileride mi bilmiyorum. Surenin tamamını okuyun. Diyor ki onlar diyorlardı ki diyor ah Allah savaşa bir izin verse de şu kafirlerin hakkından bir gelsek. Diyorlardı. Ama savaş ayeti gelince gözlerini devirdiler. Dedi. Yani Ay, ne yapacağız şimdi dediler diyor. Ee, biz de öyle cihat mihat deriz. İşte yürüyelim gidelim Filistin'e işte şuraya buraya derim. kalabalıklar böyle bağırır arkadaşlar. Ama senin çocuğuna celp gelince efendim veyahut da hatta şöyle söylüyorlar. işte diyelim ki sen böyle bir şeye kalkıştın. Ne bileyim uyduruyorum dolar 60 lira oldu ondan sonra ne yapacaksın anlatabildim mi bilmiyorum. Gerçi bana sorarsanız zaten ne yapacaksak yapıyoruz yani çünkü <gülüyor> olacak olan oluyor. Benim kanaatim arkadaşlar savaştan kaçmakla veya işte mücadeleden e, sınırlarını korumaktan kaçmakla e, bir barış sağlanmıyor ancak ve ancak bir ilişki, köle efendi ilişkisi sağlanmış oluyor. Yani sana koşulan bütün şartlara razı olduğun bir hayatı sürdürüyorsun diye düşünüyorum acizane. Ama biliyorsunuz biraz kaba bir söz ama bekara karı boşamak kolaydır. Ee, bu sureyi okurken veya buna benzer konuları okurken benim kanaatim arkadaşlar paylaşmayabilirsiniz. Ben her zaman eee Kaosa karşıyım. Arkadaşlar fitne. Bunun İslam'daki karşılığı fitnedir. Ve e, bir Müslüman topluluk özellikle siyasi sonuçları olan bir konuda kararları fertler alamaz. Devleti ne karar almışsa o kararı uygulamak zorundadır. Bu mesela hatlerin uygulanması konusunda bile böyledir. Yani Müslümanlar ya bu, bu devlet İslam devleti değil, biz cezalarımızı kendimiz verelim. Kendi aramızda işte aile mahkemeleri kuruyorlar ya karar verelim, kim zina yaptı onu recmedelim, edelim. Öteki kim iftira etti ona da şu yüz değnek vuralım, işte içki içine de, yapabilir mi yani bunu yapabilir mi? Buradan arkadaşlar kaos çıkar, fitne çıkar. Asla fertler devlet gibi hareket edemez, devlet adına hareket edemez. Kendine düşen sorumluluğu yerine getirir. Bugün bizim için ben en baştan beri böyle düşünüyorum. Belki de biraz bilmiyorum yani karakterimden de kaynaklanıyor olabilir. Ama dinledikçe insanları mangalda kül bırakmayanlar bile sonuçta buraya geliyorlar. Ben bu Filistin'le ilgili meselede arkadaşlar tam bir boykot, tam bir boykot, külli boykot diyorum ona ve tam bir infak arkadaşlar. Aç kalmayıncaya kadar orada efendim her bina tekrar yapılıncaya kadar orası tekrar eski haline getirilinceye kadar tam bir infak. Nasıl organize olacağız orayı bilmiyorum. Nasıl organize olacaksak o organizasyonla biz bunu mutlak surette yapmalıyız diye düşünüyorum. Bize düşenin yani fertlere düşenin bu olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Orada kardeşlerimiz hayvan yemi yerken hatta onu bile bulamazken arkadaşlar dün anlattığımız hadisteki gibi sahanların biri gelsin biri gitsin sofralar kuramayız. Elbette yemek yiyeceğiz yani hayat devam ediyor. Çoluğumuz çocuğumuzdan bir şey esirgeyemeyiz ama şu şımardığımız bir çizgi var ya arkadaşlar o çizginin altına inmemiz gerekiyor. Normale dönmemiz gerekiyor yani. Hayatımızda biraz normale dönmemiz ve o fazlalığı infak etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi yani bu bir savaş güzellemesi değil ama Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakmamız gerektiğine dair bir girişti. Ben acizane arkadaşlar işte 40 yıla yakındır aşağı, kendi çevresinde, kendi çapında din anlatan bir insan olarak kanaatim şudur ki Kur'an-ı Kerim'i okurken size böyle iyi gelecek, iyi hissettirecek, sonu güzel biten bir film gibi böyle. İşte güzel manzaralar, izlediniz, oh oh rahatladınız, dinlediniz, oh oh içiniz ferahladı. Böyle bir kitap olmadığını bilin Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken bir belgesel seyreder gibi. Yani belgesellerde, çizgi, animasyonlarda tavşanlar hep... Kurtulabilir. Ama belgesellerde tavşanlar hep kurtulmaz arkadaşlar. Tavşanlar hep kurtulursa aslan nesli ortadan kalkar. Şimdi belgesel izlerken bunu kaç defa anlattım ama gene yeri geldi. Rahmetli annem benim böyle çok merhamet abidesiydi. Şunu niye durdurmuyorlar? Şunun işini kovalıyor ya aslan ceylan. Aslan da aç kalmış günlerdir anlatıyor adam zaten yavruları aç kimi ölecek bilmem ne. Aslan ceylanı yakalayınca ben oh çok şükür yakaladı işte bir e, şey yiyecek karnı doyacak falan diyorum. Annem de diyor Allah kahretsin işte gene şey yaptı gene yakaladı onu falan diyor. Dolayısıyla e, gerçekçi bir kitaptır yani Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Acizane Ganaatim. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bizi mutlu etmek için inmemiştir yani. Bize hakikati göstermek için inmemiştir. Ve hakikat her zaman mutlu etmez. Tabii mutluluktan ne anladığınıza bağlı. Bazısı hakikatle mutlu olur. Bir şeyin doğrusunu öğrendiği zaman mutlu olur. Yani doktora gidersiniz, doktor size doğrusunu mu söylesin, yoksa seni mutlu mu etsin? Harikasın, hiçbir şey yok, böyle devam et mi desin? Bazen... Böyle devam et demek yapılacak bir şey kalmadı, son günlerini yaşıyorsun anlamına da gelebilir yani. Bize hakikati söyleyen doktoru ben şahsen tercih ederim yani. Böyle düşünüyorum, Kur'an-ı Kerim'e de böyle bakıyorum. Ve bana sorsanız arkadaşlar yani Kur'an mesela şöyle olsaydı Haraza'ya yani, Cenab-ı Hak bir peygamber göndermemiş de Kur'an'ı indirmiş bize. Hani bir yerde demiş ki alın gidin falan yerde kitabım var, siz işte ona göre yaşayın. İnanın çok daha zorlanırdık biz. Çünkü çok sert kitap arkadaşlar. Peygamber, inşallah yanlış anlaşılmıyordu bu sözlerim, adeta sert gelen tuşu şutu göğsünde yumuşatıp ayaklarına indirmiş ve onu golle çevirip nasıl çevrileceğini bize göstermiştir yani. Hani o, bu nasıl yaşanacak mı? Bu, bu ifadeler nasıl hayata aktarılacak bize onu göstermiştir. Hadis son derece e, kolaylaştırıcıdır arkadaşlar. Seçenekler sunar. Buradaki ifadelerin hangi seçenekleri içinde barındırdığını oradan görebiliriz. Son derece İslam'ın evrenselleşmesi ona bağlıdır yani. Dolayısıyla... Haşa şunu demiyorum, bazıları bizim sünneti savunanların böyle söylediğini zannediyor. İşte Kur'an eksik de hadis onu tamamlıyor. Hayır arkadaşlar, Kur'an e, özellikle hukuki meselelerde. Yani şimdi birazdan göreceğiz, esir aldığımızda ne yapacağız? Ayetleri okuyacağım size arkadaşlar, bak sizi hazırlıyorum. Bu kadar zamandır hazırlıyorum. Ayetlerdeki ifadeleri görseniz ama diyor mesela, müfessirler peygamberimiz şöyle de yaptı böyle de yaptı işte şu ayete dayanarak şuna dayanarak şöyle davrandı falan diyor ha, diyorsun, bak seçenekler var ve e, biraz daha hani bu işin nasıl yapılabileceğini e, aşağı yukarı kavrayabiliyorsun şu giriş kısmını da oku okuyalım herhalde ayetler bugün yetişmeyecek e, Sure-i Muhammed aleyhisselam nam-ı diğer Sure-i Kıtar Medine'de nazil olmuştur İçindeki bazı ayetlerin Mekke'de nazlı olduğuna dair rivayetler varsa da ağırlıklı olarak medenidir bu sure. Zaten savaş Medine döneminin bir gerçeğidir arkadaşlar. Bu surenin başıyla evvelki surenin ahiri yani Ahkaf suresinin son ayetleriyle bu surenin başı beynindeki münasebet ihtara hacet olmayacak kadar açıktır. Yani Ahkaf suresinin son ayetleriyle bu surenin ilk ayetleri arasındaki ilişki e, ihtara ihtiyaç duymayacak kadar açıktır diyor. E, ne demişler? Bu birkaç ayeti hiç olmazsa okuyalım. E, küfredenler 34. ayet Ahkaf suresinde ateşe arz olunacağı gün nasıl muhak değil miymiş diye Evet, Rabbimiz için, Rabbimiz hakkı için diyecekler. Buyuracak. Öyleyse haydi tadın azabı. Küfrede geldiğiniz için. Minanele ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Ve onlar hakkında ivedi etme. O kâfirler hakkında acele etme. Sanki onlar ova dolundukları acıyı görecekleri gün Gündüzün bir saatinden başka durmamışa döneceklerdir. Bakın ben bunu söylüyordum ya dünyada ne kadar kaldık gündüzün bir saati. Kafi bir tebliğ bu yani bu yeter tebliğ olarak demek ki ihlak edecek başka değil... Ancak taattan çıkmış fasıklar grubudur. Helak edilecek olan kimlerdir? Başkaları değil taattan çıkmış fasıflar budur diye bitiyor Ahkaf suresi ve bu sure nasıl başlıyor? Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler. Allah amellerini boşa gidermektedir ve onlar ki iman etmekte ve salih salih ameller işlemekte ve Muhammed'e indirilene iman etmektedirler ki Rab gelen hak da odur, taraflarından kabahatlerini örtmekte ve hâl düzeltmektedir diye başlıyor ve arkasından da savaşla ilgili ahkama giriyor. Öyle ki diyor, o kadar birbirinin devamı gibidir ki bu iki sure, Besmele okunmadan vasıl sanki sonra gelen bu sure öncekinin açıklaması gibi, bir nevi açıklaması gibidir. Peygamberlerden Nuh, Hud, Salih, Musa, Davud, Süleyman aleyhisselam Harbi Kütal ile emrolunmuşlardır. Bakın ilk defa Peygamber Efendimiz savaşmadı yani. Davud aleyhisselamla Caalut'un savaşını Bakara suresinden hatırlayacaksınız. Evvelki surede az önce okuduk. Fas bir kemasa bara ulul azmi miner rusul. Azim sahibi peygamberlerden sabredenler gibi sen de sabret. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Savaş söz konusu olduğunda sabrın anlamı nedir? Yani savaşma anlamına mı? Yoksa savaştan vazgeçme diren anlamında mı? Görüyor musunuz arkadaşlar diyorum ya sabrı biz günlük dilde çok yanlış konumlandırmışız. Sabır yani mücadele etme sesin. Çıkar mı, bırak karşındaki ne yaparsa yapsın gibi anlaşılıyor. Halbuki sabır arkadaşlar zalimin bir zalim var. Sen o zalime karşı hakkı müdafaa edeceksin. Onu müdafaa ederken başına bir şeyler gelecek. İşte o zaman sabırlı ol. Vazgeçme o müdafadan anlamındadır. Nereden anlıyoruz? Bakın şimdi diyor ki evvelki surede Fas bir kema sabara ulul azmi miner rusuli buyrulduğu gibi Burada da o sabrın tatbikatından birisi harbu kitalde sabr-ı sebat. Yani savaş meydanında sabır, vazgeçme, dönme, kaçma, efendim savaştan kaçma işte veya savaşa hiç gitmemezlik etme anlamında ve hasaisi Muhammediye'den birisi de yani Peygamber Efendimizin, Kişilik özelliklerinden veya da gidişatının ayırt edici yönlerinden birisi de bu suretle cihat yani hiç korkmadan hiç gözünü kırpmadan cihat olacağı anlatılmıştır. Zira dinde hakkı takva ve Allah için hakkı cihat ancak hak yolunda fedai canını göze alarak Allah yolunda çarpışmakla mümkün olur. Ve Allah için olmayan katillerin, Allah için olmayan katillerin, tecavüzlerin önüne ancak Allah için kıtale hazırlanmakla geçilebilir. Yani sen Allah için savaşa hazır olursan, Allah için olmayan tecavüz, tecavüz burada haddi aşmak yani başkasına zulüm etmek demek. O zulümlerin, o cinayetlerin önüne ancak o zaman geçilebilir bu suretle bu sure Bedir'den Mekke'nin fethine kadar olan istihzaratın efendim ve aiddu lehum min Enfal suresinin 60 için 60. ayeti Gücünüz yettiği kadar hazır olun savaşa yani bütün gücünüzle hazır olun. Bunun mazmunu ile ya ey Muhammed her ala'l qital bu da Enfal suresi 65. ayet ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Mıstakı üzere yani bu ayetlerin efendim e, Müslümanları hazırladığı ve getirdiği noktada bu savaşın hangi usullerle ve ne şekilde nelere dikkat edilerek yapılacağını açıklayacak bir sure okuyacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar acizane kanaatim bunu söyleyerek bitireyim bugünkü e, sohbetimizi. Acizane kanaatim yanılıyor olabilirim ee, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz arkadaşlar bu coğrafyada her an savaşa hazır olmasak güçlü bir ordumuz ve askeri kuvvetimiz olmasa benim kanaatim arkadaşlar herhalde 2-3 ay falan barınabiliriz diye düşünüyorum onun için ve Türklerin yanılıyorsam yine lütfen düzeltin Türklerin tarihine bakın arkadaşlar Aa, bilinen en eski tarihten bugüne kadar Türkler dünyada hangi özellikleriyle biliniyorlar? Bana söyleyin. Arkadaşlar ne yaptık biz yani dünya tarihinde bizi bütün dünya neyle biliyor? Savaş. Eğer arkadaşlar savaşçı özelliklerimizi yitirirsek tırnakları sökülüp Yunan Park'taki kafese konmuş aslan gibi oluruz haberiniz olsun yani. Bu metroseksüellik bize göre değil arkadaşlar. <gülüyor> Peki Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak yine de hiçbirimizi savaşmak zorunda bırakmasın. Ama savaşmak zorunda bıraktığında da arkasını dönüp gidenlerden etmesin inşallah.